Allah'ın Kulunu Sevmesi Allahü u Teâlâ'nın kullarını sevdiğine Kur'an-ı Kerim ayetleri şahittir. Allahü u Teala, Maide Suresi 54. ayetinin ortasında Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever buyurdu. Saf Suresi 4. ayetinde Biliniz ki Allah kendi yolunda birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever buyuruldu. Bakara suresi 222. ayeti sonunda şüphesiz ki Allah çok tövbe edenleri de sever. Pisliklerden pak olanları da sever buyuruldu. Allahü Teala'nın sevgilisi olduklarını sanan bazı kimseleri Maide suresi 18. ayetinin Baş tarafında şöyle reddediyor. Yahudiler ve Hristiyanlar biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz dediler. Onlara de ki o halde niye günahlarınızdan ötürü Allah size azap ediyor? Enes radıyallahu anh'ın rivayetinde Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala bir kulu sevdiği vakit günah ona zarar vermez. Yani günah işlemez ve günahtan tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir buyurdu ve sonra Muhakkak Allah tövbe edenleri sever ayeti kerimesini okudu. Bunun manası Allahü Teala kulunu sevdiği vakit kul ölmeden günahlarını bağışlar. Ona tövbe imkanlarını verir ve bu suretle geçmiş olan küfründen zarar görmediği gibi Geçmiş günahları çok da olsa Onlardan da zarar görmez Yine Allahü Teala Muhabbet için Günahların bağışlanmasını şart koşmak üzere Ali İmran Suresi 31. ayetinde Resulüm Şöyle de Eğer siz Allah'ı seviyorsanız Hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin Ve günahlarınızı bağışlasın Zira Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allahü Teala dünyayı sevdiğine de sevmediğine de verir. Ahireti ise ancak sevdiğine verir buyurmuştur. Bir başka hadisi şerifte Allah için tevazu ve alçak gönüllülük göstereni Allah yükseltir. Kibir edeni de Allah alçaltır, Allah'ı çok zikredeni Allah sever buyuruldu. Yine Resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi i kudsîde allah Teâlâ'nın şöyle buyurduğunu haber vermiştir. Kulum, nafile ibadetlerle bana öyle yaklaşır ki ben onu severim. Onu sevdiğim vakit işiten kulağı Gören gözü, tutan eli olurum. Zeyt bin İslam diyor. Allahü Teala kullarından bazılarını o kadar sever ki, kulum ne yaparsan yap, ben seni mağfiret ederim buyurur. Muhabbet ile ilgili haberler sayılamayacak kadar çoktur. Sözlük bakımından muhabbet ve sevgi, uygun olan bir şeye gönlün meyletmesi aşk ise gönlün aşırı derecede temayülüdür yine ihsan ile cemalin nefse uygun olduğunu cemal ile ihsanın bazen basar yani baş gözü ve bazen basiret yani akıl ve kalp gözüyle bilindiğini sevgininse hem basar ve hem basiretle bilinene tabi olup yalnız birine bağlı olmadığını tekrar söylemek yerinde olur fakat Allahü Teala'nın kulunu sevmesinin bu manalarda anlaşılması mümkün değildir. Zira isimler Allah'a ve başkasına itlak edildikleri zaman her iki tarafta aynı manada kullanılamazlar. Hatta vücut dediğimiz varlık müşterek bir sözdür. Çünkü her madde vücutta ortaktır. Allahü Teala'ya mevcut denir fakat bu vücut kelimesinin mahluktaki anlamıyla Halik'teki anlamı bir olamaz. Çünkü Allah'tan başka her şeyin vücudu ve varlığı Allah'tandır. Böyle başkasına tabi olan vücut var olmakta muhtaç olduğu kimse gibi olamaz. Eşitlik yalnız isimdedir. Bunun benzeri şeylerin cisim isminde müşterek olmasıdır. Hiçbiri cisimde asıl olmamak şartıyla hepsine cisim denebilir. Çünkü cismin anlamında ortaktırlar. Hepsinde cisim benzerliği vardır. Fakat hiçbiri cismi diğerinden almış değildir. Halbuki Allah'a ve yaratıklara vücut adını vermek böyle değildir. Çünkü Allah'ın varlığı kendisinden, diğerlerinin varlığı ise Allah'tandır. Bu uzaklık ve ayrılık, diğer varlıklardaki isimlerde daha açıktır. İlim, irade, kudret ve benzerleri gibi. Bunların hiçbirinde halık mahlûka benzemez. Zaten lügat koyucu, bu isimleri yaratıklar için koymuştur. Çünkü ilk göze çarpan yaratıklardır. Bu isimleri yaratana vermek, istiare, mecaz ve nakil yoluyladır. Bunu böyle anladıktan sonra, muhabbet demek, mülayim ve muafık bulduğu şeye nefsin meyli demek olduğuna göre, bu ancak noksan olan nefislerde düşünülür. Kendine muafik olan şeyi kaybetmiştir. Onu elde etmekle kemale ulaşır, sevinir ve bundan zevk alır. Bu anlamda muhabbet Allahü Taa'la hakkında muhaldir. Çünkü kemal, celal ve cemalin her çeşidi Allahü Taa'la'da mevcuttur. Ezeli ve ebedidir. Yokluğu ve yeniliği düşünülemez. Bu başkasıdır diye başkasına bakmaz. Onun bakışı yalnız zat ve nedir? Çünkü zat ve efalinden başka bir mevcut yoktur. Bunun için Şeyh Ebu Said el-Miheniye Allah onları sever onlar da Allah'ı sever. Maide suresinin 54. ayetinin ortasındaki kısım okunduğu zaman hakkıyla onları sever. Çünkü o yalnız kendi zatını sever. Yani o bir küldür. Varlıkta ondan başkası yoktur. Yalnız zatını ve zatının tasniflerini sevenin sevgisi, zatını ve zatıyla ilgisi olması bakımından zatına tabi olanları sevmesini öteye geçmez. Buna göre onları sevmekle kendini sevmiş olur, dedi. Binaenaleyh, Allah-u Teâlâ'nın kullarını sevmesi hakkında varit olan lafızlar tamamen tevildidir. Bunun manası, kalbinden perdeyi kaldırır. Kalbiyle Allah'ı görür ve o kulunu kendisine yaklaştırır. Onun sevdiğini sevmesi, ezeli iradesine taalluk ettiği vakit, ezeli, kulun kalbinden perdeyi kaldırmaya nispetle de sebebinin hadis olması ile hadistir. Nitekim hadis-i kudside Allahü Teala, ''Kulum, nafilelerle bana yaklaşa yaklaşa, ben de onu severim buyurmuştur. Kulun nafilelerle Allah'a yaklaşması, kalbinin temizlenmesine, perdenin kalkmasına ve Rabbisine yaklaşmasının husulüne sebep olur. Bütün bunlar Allahü Teala'nın işi ve lütfu keremidir. İşte Allahü Teala'nın muhabbeti bu demektir. Bu şöyle bir misal ile daha güzel açıklanır. Hükümdarın kölelerinden birine meyletmesi, ona yardım etmesi, ondan hoşlanması, onunla istişare etmesi veya yiyeceğini hazırlaması için onu yanına alması sonucu bunu görenler, hükümdar köleyi sevdi derler ki, bunun anlamı, onu gönlüne ve tabına uygun bulduğu için ona meyletti demek olur. Bununla beraber, bazen de yukarıdaki sebeplerin hiçbiri olmaksızın Yalnız hükümdara yaklaşacak fazilet ve güzel huya sahip olduğu için hükümdar onu kendisine yaklaştırır ki aslında onun bu iyi vasıflarına da hükümdarın bir ihtiyacı yoktur. Yine hükümdar aradan perdeyi kaldırıp onu sohbetine aldığı vakit hükümdar onu sevdi derler. Kendisi de olgunlaşıp bu iyi nitelikleri kendisinde topladığı vakit kendini hükümdara sevdirdi denir. İşte Allahü Teala'nın kulunu sevmesi birinci manada değil ikinci manadadır. Bununla beraber ikinci mana anlaşılmasının da şartı vardır. Mesela bu adam Kemal vasıflarını kendisinde topladığı vakit kurbiyet ve yakınlığın değişmesiyle Allahü Teala'da bir değişiklik olduğu düşünülmemelidir. Çünkü Allahü Teala'nın zatında ve ilminde değişiklik olmaz. Zira yaklaşan Allah değildir, kuldur. Sevgili olan Allah'a yaklaşmış oluyor. Allah'a yakınlıksa hayvani ve şeytani vasıflardan uzaklaşmakta ve ilahi olan güzel ahlak ile ahlaklanmaktadır. Demek ki bu yakınlık mesafe bakımından değil, sıfat bakımındandır. Uzaktayken yakınlaşanda bir değişiklik olur. Şimdi bu yakınlık halinin, yenilenmesiyle hem kulun ve hem de Allah'ın niteliklerinde değişiklik olduğu sanılır. Çünkü yakın değil iken yakın oldu ki bu bir değişikliktir. Halbuki Allah hakkında tegayür ve değişiklik muhaldir. O, ezelde olduğu gibi, la ezelde de aynı kemal, celal ve azamet içindedir. Onda hiçbir surette değişiklik olmaz. Dediğimiz gibi, kulun yakınlığı mekan ve mesafe bakımından değil şeytani ve behimi hasletleri atıp ilahi hasletlerle mevsuf olmasındadır. Öğrenci ilmin cemal ve kemalinde hocasının derecesine yükselmek ister. Hoca ise ilminin kemalinde yerinde durur. Hocasına ulaşıncaya kadar cehalet vadilerinden ilim şahikalarına yükselmek için uğraşır durur. İşte kulun Allah'a olan yakınlığını böyle anlamak gerekir. Ve nispette olgun vasıflara yükselir. Eşyanın hakikatini ihata eden gerçek ilme sahip olur, şeytanın ümidini kestirip onu kendisinden uzaklaştırmakta ne derecede başarıya ulaşır ve zilletten uzaklaşırsa, o nispette kendi niteliklerine yaklaşmış olur. Şüphesiz kemalin son mertebesi Allahü Teala'dır herkesin Allah'a yaklaşması edindiği kemalin nispetindedir. Evet, bazen talebe hocasına yaklaşabilir, onun seviyesinden de yükseldiği ve hatta onu geçtiği de olabilir. Ancak Allahü Teala hakkında böyle şeyler düşünmek muhaldir. Çünkü onun kemalinin sonu yoktur. Halbuki kulun kemal derecelerine girmesi hudutludur. O ancak, belirli bir yere kadar yükselebilir. Bundan dolayı Allah ile müsavat hiçbir vakit düşünülemez. Demek ki Allahü Teala'nın kulunu sevmesi, meşgale ve masiyetleri ondan uzaklaştırmak için onu dünya lekelerinden temizlemek, kalbinden perdeyi kaldırmak suretiyle ve kalbiyle müşahede imkanlarını ona bahşetmektedir. Kulun Allah'ı sevmesi ise kaybettiği bu kemal derecesini elde etmeye meyletmesi demektir. Şüphesiz o kaybettiğine müştaktır. Ondan bir şey anladığı vakit zevk almaya başlar. İşte bu anlamda şevk ve muhabbet Allah'ü Teala hakkında muhaldir. Sual Allah'ü Teala'nın kulunu sevmesi belli olmayan bir şeydir. Kul Allahü Teala'nın sevgilisi olduğunu ne ile ve nasıl bilebilir? Cevap Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala kulunu sevdiği zaman onu iptila eder, dert verir. Fazla sevdiği vakit onu iktina eder. Yani mal ve evlat diye kendisinde bir şey bırakmaz buyurmuştur. Demek ki Allah-u kulunu sevmesinin alameti, onu başkalarından uzaklaştırmak ve başkalarından kalbinin ilgisini kesmektir. Hz. İsa'ya aleyhisselam, ''Sana bir merkep alsak da binsen olmaz mı?'' dediklerinde İsa aleyhisselam, Allahü Teâlâ'yı bırakıp da merkep ile meşgul olmaktan ben Allah katında daha azizim.'' demiştir Yine haberde Allahü Teala bir kulu sevdiği vakit onu iptila eder Eğer sabrederse onu tercih eder Razı olursa onu ihtiyar eder kendine seçer diye varit olmuştur Alimin birisi de Sen Allahü Teala'yı sevdiğin ve Allahü Teala da seni belalarla imtihan ettiği vakit ''Bil ki seni temizlemeyi kastetmiştir.'' demiştir. Müritlerden birisi şeyhine, ''Gönlümde Allah sevgisi gibi bir şey uyandı. Ne dersin?'' diye sorunca, şeyh başka bir sevgiyle seni denedi de, ''Sen o sevgiliyi Allah için terk ettiğin oldu mu?'' diye sordu. Mürit, ''Böyle bir şey olmadı.'' dedi. Bunun üzerine şeyh, sen muhabbet makamını tamam edip durma. Zira allah Teala insanı böylece iptila etmeden o makamı ona vermez demiştir. Resul i Ekrem de sallallahu aleyhi ve sellem allah Teala bir kulu sevdiği vakit ona kendisinden bir vaiz, kalbinden kendisini men edecek bir men edici yaratır da ona emreder, ve onu men eder buyurmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde Allahü Teala kuluna hayrı murad ettiği vakit kendi kusurlarını ona gösterir buyurmuştur. Allahü Teala'nın kendisini sevdiğinin en hususi alameti kendisinin Allah'ı sevmesidir. İşte bu Allah sevgisinin açık bir delilidir. Bir kimsenin Allahü Teala tarafından sevildiğine delalet eden işe gelince bizzat Allahü Teala onu iltizam edip zahir ve batınını, gizli ve aşikare durumunu korumasıdır. Ona işaret eden, onu sevk ve idare eden, ahlakını güzelleştiren, azalarını çalıştıran, içini ve dışını doğrultan bütün sıkıntılarını bir sıkıntıda toplayan, dünyadan kendini nefret ettiren, tenhalarda münacat sevkiyle onu ünsiyet ettiren, marifetiyle kendi arasındaki perdeyi kaldıran bizzat Allahü Teala'nın olmasıdır. İşte bu anlattıklarımız ve benzerleri Allah sevgisinin alametleridir. Şimdi de kulun Allah'ı sevmesinin alamet ve belirtilerini anlatalım. Zira kulun Allah'ı sevmesi de Allah'ın kulunu sevmesinin alametidir. Allah sevgisini herkes iddia eder. En kolay bir iddia ve en önemli bir davadır. Fakat nefis Allah sevgisini iddia ettiği vakit gerekli alametlerle onu imtihan etmeyip sağlam delillerle davayı ispat etmedikten sonra onun aldatmalarına ve nefsin hilelerine kapılmamak lazımdır. Muhabbet, temiz bir ağaç, kökü sağlam, dalları göklere doğru yükselmiş, meyveleri ise gönüllerde, dil ve azalarda görülür. Bunlardan marifet ve zikir meydana gelir, azalarda kendini gösterir. Bundan da amel doğar. Böylece kalp Dil ve ağzalarda zahir olan marifet, zikir ve amel eserleri dumanın ateşe, meyvenin ağaca delaleti gibi muhabbete delalet ederler ki bu alametler pek çoktur. Bunlardan birisi cennette müşahede ve keşif yoluyla Allah'a ulaşmayı sevmektir. Gönlün sevdiği kimseye mülaki olup onu görmeyi arzu etmemesi diye bir şey düşünülemez. Gönül sevdiğini görmek ve ona ulaşmak ister. Ne zaman ki ölmeden sevdiğine ulaşamayacağına inanırsa, ölümü de sevip ondan kaçmaması gerekir. Zira seven bir insan, sevgilisine ulaşıp onu görmek ve onunla sohbet etmek zevkine ermek için, vatanından yola çıkmak kendisine ağır gelmez. Ölüm ise, mülakatın anahtarı ve içeri girip müşahede etmenin kapısıdır. Resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kavuşmayı seveni Allah da sever buyurmuştur. Huzeyfe radıyallahu an ölüm döşeğinde sevgili kapıya geldi. Pişman olan iflah olmaz dedi. Seleften birisi Allah katında Allah'a ulaşmak sevgisinden sonra en sevimli haslet fazla secde etmektir dedi ve Allah sevgisini secde üzerine takdim etti. Allahü Teala sevginin gerçekliğinde Allah uğrunda katli şart koştu. Onlar Allah sevgisini iddia edince Allah yolunda ölüp öldürmeyi ve şehadet mertebesine ulaşmayı alamet göstererek Saf Suresi 4. ayetinde doğrusu Allah kendi uğrunda kenetlenmiş bir duvar gibi savaşanları sever buyurmuştur. Tevbe suresi 111. ayetinin ortasında, Onlar Allah yolunda savaşır, ölür ve öldürülürler buyuruldu. Ebu Bekir'in Ömer'e radıyallahu anhuma) tavsiyesinde, Hak ağırdır, ağır olduğu kadar da acıdır ve aynı zamanda faydalıdır. Batıl ise hafif ve aynı zamanda belalı ve zararlıdır. Eğer tavsiyeme uyarsan, henüz erişemediğin, gaybta bulunan ve mutlak surette sana ulaşacak olan ölümden sevimli bir şey senin için olamaz. Vasiyetime uymazsan da gayblar içerisinde ölümden daha çok buuz ettiğim bir şey olamaz. Halbuki onu önlemeye de gücün yetmez buyurdu. Ebu Vakkas'ın oğlu İshak bin Sa'd diyor ki, Babam bana şöyle bir hikaye anlattı. Uhud muharebesinde Abdullah bin Cahş babama, niçin Allah'a dua etmiyoruz dedi. Bir kenara çekildiler ve Cahş'ın oğlu Abdullah, Ya Rab, senden yarın savaşa girdiğimde beni kuvvetli bir düşmanla karşı karşıya getirmeni, onunla senin rızan uğrunda alabildiğine savaşmamı, nihayet benim burnumu ve kulaklarımı kesmesini ve işkembemi orada dökmesini isterim. Yarın kıyamet günü burnun, kulağın ne oldu diye benden sorduklarında onları senin ve sevgili Habibi'nin uğrunda feda ettim demiş olayım ve sen de ''Evet.'' Doğru söylüyorsun diye beni tasdik etmeni istiyorum diye dua ettim. Babam saat devamla diyor ki, ertesi gün akşama doğru, Abdullah bin Cahşın, Raallahuan, burnu ile kulaklarını bir ipte asılı olarak gördüm. İlk istediğini Allahü Teâlâ kendisine verdi. Sonunu da aynı şekilde getireceğini umarım dedi. Süfiyanı ile bişr hafi, Ölümü ancak şüphede olan kimseler sevmez. Zira ne pahasına olursa olsun dost dostuna ulaşmayı çirkin görmez demişlerdir. Büveyti zahitlerden birisine, Ölümü sever misin? diye sordu. Adam biraz duraklar gibi olunca hemen, Eğer gerçek zahit ve sadıklardan olsan ölümü severdin dedi. Ve Bakara suresi 94. ayetinin sonunda doğru sözle iseniz ölümü dilesenize buyuruldu dedi. Adam Buhari ile müslimin Enes radıyallahu anh yoluyla rivayet ettikleri sizden hiçbiriniz ölümü temenniye etmesin. Mealindeki hadisi şerifi okuyunca Büveyti bu hadisi şerifi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı ve ızdıraplar karşısında kalanlar için buyurmuştur. Yani bu gibi üzücü olaylar sebebiyle ölümü temenni etmeyin demek istemiştir. Çünkü Allahü Teala'nın kazasına rıza, kazasından kaçmaya yönelmekten daha makbuldur dedi. Sual. Ölümü sevmeyen kimsenin Allah'ı sevdiği düşünülebilir mi? CEVAP Hoşlanmamak, bazen dünya sevgisinden, mal, evlat, aile ve akrabasından ayrılma üzüntüsünden olur ki, bu tam manada Allah'ı sevmeye aykırıdır. Zira kamil sevgi, gönlün her tarafını kaplayıp, başkasının girmesine boşluk bırakmayan sevgidir. Bununla beraber, bunlara olan sevgisi yanında zayıf olsa da Allah sevgisi şaibesinden bir şey kendisinde bulunabilir. İnsanlar Allah'ı sevmekte birbirinden farklıdır. Buna Şems'in torunlarından Huzeyfe'nin radıyallahu anh rivayet ettiği şu hadise delalet etmektedir. Kureyş'in en asillerinden olan Huzeyfe radıyallahu anh kız kardeşini azatlı kölesi Salime verdiği vakit Kureyş ailesi kendisine hem kınadı ve hem de azarladı. Hiç böyle asil bir kız öyle bir köleye verilir mi dediler. Huzeyfe radıyallahu an yemin ederek ben kız kardeşimi ona verirken onun kız kardeşimden çok daha üstün olduğunu bilerek verdim deyince Kureyş o işten ziyade bu söze kızdı ve tamamen çılgına döndüler ve nasıl olur dediler. Bunun üzerine Huzeyfe radıyallahu anh onlara ben resûl i Ekrem'den bütün kalbiyle Allah'ı seven kimseye bakmak isteyen Salime baksın buyurduğunu işittim diye onlara cevap vererek onları ilzam etti. İşte bu hadis-i şerif insanlardan bütün kalbiyle Allah'ı sevenlerin bulunduğuna, bununla beraber Allah'ı sevdiği gibi başkalarını da sevdiğine işaret vardır. Şüphesiz herkes mülakat günü sevgisi nispetinde mükâfatlandırılacaktır. Dünyadan ayrılmasındaki azabı da dünyaya olan sevgisi nispetindedir. Ölümden hoşlanmamanın diğer bir sebebi de kişinin muhabbet makamına yeni yükselmiş olmasıdır. Bu adam aslında ölümü kerih görmüş değil. Yalnız Allahü Teala'ya kavuşmaya gereği gibi hazırlanamadan ölüme üzülmüş olmasıdır ki bu sevginin zayıflığına delalet etmez. Bu tıpkı şöyledir. Adama sevdiği bir zatın gelmekte olduğunu müjdelerler. Adam tabii buna son derece sevinir. Fakat dostuna uygun bir yer hazırlamak için biraz gecikmesini ister. Maksadı telaşsız ve sıkıntısız huzur içinde onu karşılayabilmektir. Bu sebeple ölümü kerih görmek sevginin kemaline aykırı düşmez. Her şeyde olduğu gibi burada da iş laf ile bitmez. Bunun nişanı amele devam ile ölüme hazırlanmaktır. Mesela içte ve dışta Allah'ın sevdiğini kendi sevdiklerine tercih etmek, ağır amellere girmek, nefsinin hevasına uymamak, tembelliği atarak ibadete devam etmek, nafilelere devam ile sevgilisi tarafından daha çok sevilmesini arzu ettiği gibi, Allah'tan da üstün mevkiler dilemek gibi hususlara riayet etmektir. Allahü Teala muhabbet edenleri ihsar ile vasıflayarak, Haşr suresi 9. ayetinde "Muhacirlerden önce Medine'yi yurt ve iman evi edinenler kendilerine hicret edip gelenlere sevgi beslerler. Onlara verilen şeylerden dolayı nefislerinde bir kaygı duymazlar. Kendilerinde ihtiyaç bile olsa onları nefisleri üzerine tercih ederler." buyuruldu. Devamlı olarak nefsinin arzuları peşinde koşanların, sevdikleri nefislerinin arzuları olduğu meydandadır. Allah'ı seven, onun sevgisi karşısında nefsin isteklerini terk edendir. Nitekim şair, ben ona yaklaşmayı, o ise uzaklaşmamı istiyor. Benim arzularımı onun isteklerine feda ediyorum demiştir. Üstün sevgi, başka ne kadar arzular varsa hepsini atar da, sevgiliden başka hiçbir şeyden zevk almaz. Hatta rivayete göre Züleyha, iman edip Yusuf aleyhisselamla evlendikten sonra, Yusuf aleyhisselamdan vazgeçerek Allah'a ibadetle meşgul oldu. Bu ibadette o kadar ileri gitti ki, Yusuf aleyhisselam onu gündüz yatağına davet ettiği vakit, Geceye kadar tehir ettirirdi. Gece gelince de gündüze bırakırdı. Ve Yusuf aleyhisselama, ''Ben bilmeden seni seviyordum. Onu bulduktan sonra artık ondan başka kimseye sevgim kalmadı.'' dedi. Yusuf aleyhisselam, ''Benim bu davetim de Allahü Teala'nın Teâlâ'nın emridir. Çünkü Rabbim bana haber verdi. Senden peygamber olacak, iki oğlumuz doğacak.'' dedi. Bunun üzerine Züleyha, madem ki Allahü Teala'nın Teâlâ'nın emridir ve beni bunlara sebep kılmıştır, ben de onun emrine itaat ediyorum dedi. Demek ki Allah'ı seven ona isyan etmez. Bunun için Abdullah bin Mübarek, Allah'a isyan ederken onu sevdiğini açıklarsın. Bu ise kıyasta acayiptir. Eğer sevgin doğru olaydı, O'na itaat ederdin. Çünkü seven, sevdiğine itaat eder, demiştir. Yine bu anlamda diğer bir şair, arzuların karşısında ben isteklerimi terk ediyorum, canım sıkılsa da senin razı olacağın şeye ben razı oluyorum, demiştir. Sehl de sevginin alameti, sevginini kendi nefsine tercih etmendir. Her itaat eden habib olamaz demiş ve doğru söylemiştir. Zira onun Allahı sevmesi Allahü Teala'nın da kendisini sevmesine sebeptir. Nitekim Maide suresi 54. ayeti ortasında Allah onları sever, onlar da Allahı severler buyuruldu. Allahü Teala kulunu sevdiği vakit onu iltizam eder. Ve düşmanlarına karşı ona üstünlüğü sağlar. Düşmanları ise nefsi ve şehvetidir. Allahü Teala onu terk edip şehvetleriyle baş başa bırakmaz. Bunun için Allahü Teala Nisa Suresi 45. ayetinde Allah düşmanlarınızı sizden daha iyi bilendir. Allah bir dost olarak da kafidir, bir yardımcı olarak da yeter buyurdu. Sual Şayet isyan, muhabbetin aslının zıddı olur mu? Cevap İsyan, muhabbetin aslının değil, kemalinin zıddıdır. Nice kimseler var ki, kendilerini sevdikleri halde, vücutları hasta ve nice kimseler vardır ki, sıhhatli olmayı arzu ettikleri halde, bilerek sıhhatlerine zararlı olan şeyi yemekten de geri kalmazlar. Bunların bu davranışları kendi kendilerini sevmediklerine delalet etmez. Ancak marifet zayıf ve şehvet galip olduğu için bunlar sevgilinin hakkını yerine getiremiyorlar. Nuayman hakkındaki Resul Ekrem'in şu mübarek sözü bunu açıkça göstermektedir. Nuayman içkiye müptelâdır. Zaman zaman yakalanır ve cezalandırılır. Bir defa sarhoş olarak Resul i Ekrem'in huzuruna çıkarılıp cezalandırılınca ashabtan biri lanet olası ne kadar da içki içiyor demesi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu telin etme zira o Allah ve Resulünü sever buyurmuş ve onun bu isyanı kendisini muhabbetten ayırmadığını bildirmiştir. İsyan ile asıl muhabbetten çıkmış olmaz ancak muhabbetten çıkmış olur. Nitekim Ariflerden birisi iman yalnız kalbin dış kısmına kadar girebilmiş ise bunun sahibinin Allah'a olan sevgisi orta derecedir. İman kalbinin özüne girdiği vakit Allahü Teâlâyı tam manasıyla sever ve isyanı terk eder demiştir. Uzun sözün kısası, Muhabbet iddiasında bazı tehlikeler vardır. Bunun için Fudail Allah'ı seviyor musun diye senden sorduklarında süküüt et. Zira sevmiyorum demek küfür. Seviyorum dersen tutumun sevenlerin tutumunda değildir. Allah'ın buzuna vuramaktan sakın demiştir. Alimlerden birisi de cennette marifet ve muhabbet erbabının nimetlerinden üstün nimet, cehennemde de marifet ve muhabbeti iddia ettiği halde, bunlardan hiçbirisi kendisinde bulunmayandan şiddetli azap olan kimse yoktur, dedi. Sevginin alametlerinden birisi de, devamlı olarak kalp ve diliyle Allah'ı hatırlayıp, onun azametini düşünerek onu zikretmektir. Zira bir şeyi çok seven, onu çok anar. Demek ki Allah'ı sevmenin alameti, onun zikrini sevmek, kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i sevmek, peygamberini ve ona nispet edilen her şeyi sevmektir. Bir adamı seven, onun köpeğini de sever. Zira muhabbet kuvvetleşince, sevgilisinin etrafında bulunan her şeye de sirayet eder. Aslında bu muhabbette ortaklık anlamında değildir. Çünkü sevgilisinin elçisini ve mektubunu seven bir insan, gerçekte sevgilisini sevmektedir. Bunun için Allah sevgisi kalbinde galip olanlar, Allah'ın bütün yaratıklarını severler. Çünkü onlar Onun yaratığıdırlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala'nın size verdiği sayısız nimetlerden dolayı beni de Allah için, Allah beni sevdiği için seviniz buyurmuştur. Süfyanı ı Sevri rahmetullahi aleyh, Allah'ı seveni seven, Allah'ı sevmiş, Allah'a ikram edene ikram eden, Allah'a ikram etmiş olur buyurdu. Müritlerin birisinden şöyle hikaye edilmiştir. Ben irademe sahip olduğum yaşta, Allah ile münacatın zevkine erdim. Bunun için gece ve gündüz Kur'an okumaya devam ettim. Sonra bana bir tembellik arız oldu da, Kur'an-ı Kerim'i okumayı bıraktım. Sonra bir gece rüyamda bir ses, ''Beni sevdiğini sanıyorsan, neden kitabımı kapattın? Benim oradaki ince itap ve kınamalarımı düşünmedin mi?'' dedi. Uyanır uyanmaz, Kur'an sevgisi yeniden kalbime doğdu ve eski halime döndüm. i̇bn Mes'ud radıyallahu anh, insan kendisini Kur'an-ı Kerim ile denemelidir. Ve eğer Kur'an-ı Kerim'i seviyorsa, Allahü Teala'yı da sevmiştir. Kur'an-ı Kerim'i sevmiyorsa, Allahü Teala'yı da sevmiyor demektir, buyurdu. Sehl rahmetullahi aleyh, Allahü Teala'yı sevmenin alameti Kur'an-ı Kerim'i sevmek. Kur'an-ı Kerim'i sevmenin alameti peygamberi sevmek. Peygamberi sevmenin alameti ise onun sünnetine uymak. Sünnete uymanın alameti de ahireti sevmek. Ahireti sevmenin alameti dünyaya boğuz etmek. Dünyaya boğuz etmenin alameti ise ondan ancak ahirete kendisini ulaştırmak için ''Lazım olan miktarını almaktır.'' dedi. Sevginin alametlerinden birisi de yalnızlıkta Allah ile ünsiyet edip ona münacaat etmek, Kur'an-ı Kerim okumak, gecenin karanlığını ganimet bilerek huzur içinde ibadet etmektir. Sevginin en aşağı derecesi sevgiliyle tenha yerde baş başa kalmaktan zevk almaktır. Allah ile münacaattan daha çok uyku veya hadis-i şerif ile meşgul olmaktan zevk alan kimsenin muhabbet iddiası nasıl doğru olabilir? İbrahim bin Ethem bir ara dağdan şehre indi. Nereden geliyorsun diye kendisine soranlara Allah ile münacaattan diye cevap vermiştir. Ahbarı ı Davud da, kimseyle ünsiyet etme Zira ben iki kişiyle münasebeti keserim. Birisi mükafatımın verilmesini geç görerek ibadetten ayrılan, diğeri de beni unutarak kendi haline razı olandır. Bunlardan yüz çevirdiğimin nişanı bunları kendi hallerine terk edip dünyada şaşkınlık içinde bırakmamdır. Allah'tan başkasıyla ünsiyet ettiği vakit ünsiyetin nisbetinde Allahutealadan uzaklaşmış ve sevgi derecesinden düşmüş olur. Berh kıssasında şöyle deniliyor. Berh Musa Aleyhisselam'ın su istediği siyah bir köledir. Allahuteala Musa Aleyhisselam'a Berh benim için çok sevimli bir kuldur. Ancak onun bir kusuru vardır, buyurdu. Musa Aleyhisselam Kusuru nedir yaran bir diye sorunca Allahü Tala seher rüzgери onun hoşuna gider ve ondan zevk alarak onunla huzur bulur. Halbuki beni seven başka hiçbir şeyle huzur ve sükun bulamaz buyurmuştur. Rivayete göre abidin biri bir ormanda uzun yıllar Allahü Tala'ya ibadet etmişti. Sonra bir gün Ağaç dalları arasında yuva yapan bir kuşun yuvasına çekilip orada ötmeye başladığını görünce ben de bu ağaca yaklaşayım da burada ibadet edeyim ve hem de bu kuşun nameleriyle kendimi oyalarım der. Allahü Teala zamanın peygamberine o abide söyle. Mahluk ile ünsiyet etmek istediği için onu öyle bir derekeye düşürdüm ki. Hiçbir ameliyle bunu telafiye muktedir olamaz, buyurdu. Demek ki muhabbetin alameti, sevilenin münacatı, gizli görüşmesiyle kamil ünsiyet etmek, onunla yalnız baş başa kalmayı tam manasıyla nimet bilmek ve bunlara engel olacak her şeyden tam manasıyla uzaklaşmaktır. Ünsiyetin alameti. Sevgilisine hitap edip, onunla gizli konuşan gibi, akıl ve fehmini münacaatın zevkine kaptırıp, tamamen münacatın zevkine dalmaktır. Bu zevke hakikaten erenler olmuştur. Namazdayken evi yandığı halde farkına varmayanlar, namazdayken arızalı ayağa kesildiği halde acısını duymayanlar vardır. Böylece sevgi ve ünsiyet, kendilerine galebe çalanlar için tenha yerler ve gizli görüşmeler göz bebeği olmuştur. Bu hallerde bütün sıkıntılarını atar, hatta ünsiyet ve muhabbet kalbini öyle kaplar ki, tekrar tekrar sesler kulağı tırmaladıkça, dünya işlerinden bir şey duymaz ve anlamaz olur. O, hayran olmuş bir aşıktır. Diliyle insanlarla konuşurken kalbi Allahü Teala'ya bağlı ve onu tefekkürle meşguldür. Seven ancak sevdiğiyle itminane ulaşır. Katâde, Rahat Suresi 28. Onlar o inanmışlar, kalpleri Allahı anmakla huzura kavuşmuştur. Dikkat edin, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur. Ayet-i celilesinin tefsirinde ona yöneldim ve onunla ünsiyet ettim dedi. Sıddık-ı Ekber de radıyallahu anh ihlas ile Allah sevgisini tadan kimseyi bu muhabbet dünya meşgalesinden alıkor ve herkesten vahşet ettirir buyurmuştur. Mitrafta seven Sevgilisinin sözünden ve onun bahsi yapılmaktan usanmaz demiştir. Allahü Teala Davud aleyhisselam'a şöyle vahyetmiştir: Beni sevdiğini iddia eden kimse gece yatar uyursa yalan söylemiş olur. Herkes sevgilisini tenhada arayıp bulmak istemez mi? İşte ben gece vakti beni arayanlar için hazırım. Musa aleyhisselam ya Rab neredesin? Senin nerede arayayım? deyince Allahü Teala beni aramayı kastettiğin anda bulursun buyurdu. Yahya bin Muaz'da Allah'ı seven kendine buz eder demiştir. Yine Yahya üç haslet kendisinde bulunmayan gerçek muhip aşık değildir. Bunlar ü Teâ'nın kelamı, yaratıkların sözleri üzerine Allah'a mülaki olmayı insanlara kavuşmak üzerine Allah'a ibadeti yaratıklara hizmet üzerine tercih etmektir dedi. Allah'ı sevmenin alametlerinden birisi de Allah'tan başka kaybettiği hiçbir şeye üzülmemek Allah'ı zikretmeksizin ve ibadetle meşgul olmaksızın geçirdiği, her dakikaya üzülmektir. Yoksa geçen zamanı için üzülmek ve tövbekar olmakla kendi kendini suçlamaktır. Ariflerden birisi, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın öyle kulları var ki, yalnız O'nu sevdi ve tamamen O'na bağlandı. O'nunla huzura kavuştular. Onlar ne dünyalık ile meşgul oldu, ne de dünyalıktan kaybettikleri bir şeye üzüldüler. Çünkü meliklerinin mülkü tamdır, onun dileğinin olacağını bilirler, kendilerine ayrılan ellerine geçer, ellerine geçmeyen ise Allahü Teala'nın tedbir ve takdiriyle olduğunu bilirler. Dedi. Seven kimsenin vazifesi, bir anda olsa geçirdiği gafletinden dönmek istediği vakit hemen sevgilisine yönelmek ve kendini kınıyarak Allahım. Hangi kusurumdan dolayı beni senden ayırdın huzurundan uzaklaştırdın da nefsime ve şeytana uymakla beni niçin terk ettin demeli ve bunu samimiyetle ifade etmek suretiyle geçmişini bağışlatmaya çalışmalı ve bu hatası yeniden ihlas ile ibadete ve zikre sarılmasına vesile olmalıdır. Seven sevdiğinden başka bir şey görmez. Ve her şeyi ondan bilirse, kendisinde üzüntü ve şüphe diye bir şey kalmaz. Her şeyi gönül hoşluğu ve rıza ile karşılar. Sevgilisinin kendi hakkında ancak hayırlı olanı takdir ettiğini bilir de, Bakara Suresi 216. ayetinin ortasında, Olur ki bir şey hoşunuza gitmezken, sizin için o hayırlı olur. Meali yazılı bu ayeti hatırlar, ve bununla teselli bulur. Allah'ı sevmenin belirtilerinden birisi de taati bir nimet bilip ondan ağırlanmamak ve onun külfetini kaldırmaktır. Nitekim birisi 20 yıl uğrunda zahmet çektim. 20 yılda zevk demiştir. Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh sevmenin alameti neş'enin devamı ve bedeni yoracak ve fakat kalbini yormayacak şekilde ciddiyetle ibadete devamdır, dedi. Zatın birisi de sevgi üzerine yapılan amele tembellik girmez, demiştir. Allah'ı sevmenin belirtilerinden birisi de Allah'a kulluk edenlere şefkatli ve merhametli olmak, düşmanlarına, ve Allah rızasına uymayan hareketlerde bulunanlara karşı da şiddetli davranmaktır. Nitekim Allahü Teala Feth Suresi 29. ayetinin başında Muhammed aleyhisselam Allah'ın Resulüdür. Onun beraberinde bulunanlar kafirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında gayet merhametlidirler buyurdu. Allah Teala velilerini bu vasıfla tasvif etmiş ve şöyle buyurmuştur: Onlar ki çocuk bir şeye zorlandığı gibi beni sevmek için kendilerini zorlar. Herkes kuşun yuvasına yöneldiği gibi benim zikrime yönelir. Kaplan kışımlandığı vakit kızdığı gibi harama kızar da karşısındakilerin az veya çok olmalarına aldırış etmezler. Bütün bunlar Allahü Teala'yı sevmenin alametleridir. Bu alametler kimde tamamlanmışsa sevgisi de kemalini bulmuş ve halis olmuştur. Ahirette içeceği şerbet halis ve tatlıdır. Huzur ve refahı da son haddini bulmuştur. Fakat Allah sevgisiyle başka sevgileri karıştıran o da sevgisine nispetinde istifade eder. Çünkü onun şerbetine de mukarreplerin şerbetinden karışmıştır. Nitekim İnfitar Suresi 13. ayetinde iyiler şüphesiz nimet içindedirler buyuruldu. Mutaffifin Suresi 25, 26, 27 ve 28. ayetlerinde Sonunda misk kokusu kalan mühürlenmiş, saf bir içecekten içerler. İyi şeyler için yarışanlar, bunun için yarışsınlar. Onun katkısı, gözdelerin içtiği yüce kaynaktandır, buyurulmuştur. İyilerin şerbetlerinin temiz olması, mukarrepler için olan halis şerbetlerle karışmış olmasındandır. Buradaki şarap, şerbet, cennetin bütün nimetlerinden ibarettir. Cennete girip onun nimetlerinden, köşk ve hurilerinden yararlanmak için dünyada ibadet eden ve bunu arzu edip sevenlerin zevki ahirette bu kadarla sona erecektir. Yani bu maksatla çalıştığının mükafatını alacak ve daha ileri gidemeyecektir. Çünkü muhabbet bakımından insana canının arzu ettiği ve gözünün zevklendiği şeyler verilir. O, cenneti ve oradaki varlıkları isteyip onlar için çalıştığına göre onları alır. Fakat kim ki evi, mülkü, cenneti ve cennetin nimetlerini değil de onun sahibini ve malikini ister, sıdk ve ihlas ile yalnız onu sever ve ona bağlanırsa o da Allah indinde malum olan sadakat koltuğuna oturtulur. Ebrar iyiler cennetin parklarında hurilerle zevklenirken mukarrepler Allahü Teala'nın civarında olur, ona yönelir ve gözlerini ona dikerler. Onlar cennetin bütün zevklerini ilahi tecelliyatın bir zerresiyle değişmezler. Bir kısmı maddi şehvetlerinin tatmini peşinde ve zevkinde olurken diğer bir kısmı da ilahi mecliste bulunur. Bunun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cennet ehlinin çoğu safdili insanlardır. Alay-ı yüksek makamlar basiret sahipleri içindir buyurmuştur. İlliyinin manasını anlamaktan akıllar aciz kaldığı için Allahü Teala Mutaffifin Suresi 19. ayetinde İlliyinin ne olduğunu sen bilir misin buyurmuştur. Nitekim Karya hakkında aynı şeyi beyan ederek Karya Suresi 1-2 ve 3. ayetlerinde O kıyamet nedir o kıyamet? Ne bildirdi sana? Nedir o kıyamet buyurmuştur. Yine Allah'ı sevmenin alametlerinden biri de, sevgisinde korkak, heybet ve azamet-i ilahiye karşısında hor ve hakir olmaktır. Bazıları korkunun sevginin zıddı olduğunu sanırlar ki, bu böyle değildir. Ancak güzelliği anlamak, sevgiyi gerektirdiği gibi, Allahü Teala'nın azametini anlamak da korkuyu gerektirir. Özel sevgiler için muhabbet makamında başkaları için olmayan korkular da vardır. Hatta bir kısım korkuları diğer korkulardan daha şiddetlidir. İlk korkuları Allahü Teala'nın onlardan yüz çevirme korkusudur. Bundan önemlisi araya perde girme, bundan daha önemlisi Allahü Teala'nın civarından uzaklaştırılma korkusudur. İşte bu mana Hud suresinde vardır. Allahü Teala, Hud suresi 95. ayetinde, Bilin ki, Semut milleti Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi, Medyen halkı da uzaklaştı, buyurdu. Resûl-i Ekrem'i sallallahu aleyhi ve sellem bu iki ayet kocaltmıştır. Uzaklık korkusunun verdiği heybetin gönüllerde büyümesi, daha çok yakınlık zevkine varıp onunla ülfet edenler de görülür. Uzaklaştırılmış olan kimselerin uzaklaştırıldıklarına dair söylenen sözü duymak bile yakın olan kimseleri kocaltır. Uzaklığa alışkın olanlar zaten yakınlığa yaklaşamaz ve yakınlık zevkine varmadığı için uzaklık korkusundan ağlamaz. Sonra olduğu yerde kalıp da ilerleyememe korkusu gelir. Çünkü yakınlık derecelerinin sonu yoktur. Kula layık olan her nefes biraz daha Allah'a yaklaşmaya gayret etmektir. Bunun için Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, iki günü bir olan aldanmış, bu günü dününden kötü olansa lanetlenmiştir buyurmuştur. Yine Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kalbime öyle şeyler gelir ki gece gündüz yetmiş defa Allah'a istiğfar ederim buyurmuşlardır. Resulullah'ın istiğfarı birinci kademeden idi. Çünkü her geride kalan kademe ikinciye nispetle Allah'a biraz uzaklıktır. Allahü Teala dünya şehvetlerini ta'tim üzerine tercih eden alime yapacağım ukubetin ehveni bana olan münacatın zevkini ondan kaldırmaktır buyurmuştur. Şehvetleri sebebiyle ziyadeliği kaldırmak avam için bir cezadır. Havassa gelince onların yalnız benlik iddiaları kendilerini beğenmeleri eltafi ilahiyenin daha başlangıcındaki eğilmeleri onları ziyadeden mahrum eder. Bu öyle gizli bir aldatmadır ki, bundan ancak kuvvetli direnme ve dayanma imkanlarına sahip olanlar korunabilirler. Daha sonra da kaybettiği mevkiini bir daha elde edemeyeceği korkusu gelir. İbrahim bin Ethem aleyh, bir seyahatinde dağın tepesinde bulunurken, şu mealde bir şiir duydu. Senin her şeyin bağışlanır. Yalnız bizden yüz çevirmen bağışlanmaz. Kaybolanı biz sana bağışladık. Bizden kaybolanı bizim vermediğimizi de sen bağışla. İbrahim bin Etem bunu duyunca bayılıp düştü. 24 saat baygın kaldı. Ayılınca yine dağdan ey İbrahim kul ol diye bir ses geldi. İbrahim şöyle anlattı, Ben de kulluk ve köleliği kabul ederek rahata ulaştım, dedi. Bazı haberlerde rivayet edildiğine göre, Abdallardan birisi, sıddıklardan birisine, Allahü Teala'ya dua et de, marifetinden bir zerre bana nasip etsin, der. Sıddık da dua eder. Allahü Teala da, Duasını kabul ederek marifetinden bir miktar ona nasip eder. Ebdan bu ilahi marifet karşısında şaşkınlık ve hayretler içinde kalarak dağlara çıkar. Yedi gün böyle hayretler içinde kalır. Kendisinden hiç kimse bir şey istifade edemediği gibi kendi kendine de bir fayda sağlayamaz. Bunu gören siddik Allahü Teala'ya dua eder. Yarab. Bu adam, bu marifete dayanamadı. Ne olur, bunun marifet derecesini biraz azalt da normale dönsün, der. Allahü Teala Ben bu adama, marifetimin bir zerresinin yüz bin cüzünden bir cüzünü verdim. Çünkü o, benden marifet talebinde bulunduğu vakit, kullarımdan daha yüz bin kişi de aynı anda, aynı istekteydiler. Onlar da aynı şekilde muhabbet ve marifet istiyorlardı. Ben onların isteklerini senin duana kadar geciktirdim. Sen buna şefaatçi olduğun vakit, bunun hakkındaki şefaatini kabul ettiğim gibi onların da dileklerini kabul ettim ve bir zerreyi yüz bin kişi arasında bölüştürdüm. Yani marifetimin bir zerresinin Yüz binde biridir buna verdiğim buyurdu. Sıddık, ey hakimlerin hakimi olan Rabbim, buna verdiğin marifeti yine azalt dedi. Allahü Teala da bir zerrenin yüz binde birini on bine bölerek onun da yalnız bir cüzünü adamda bıraktı ve adamın korku, sevgi ve ümidi normale dönerek diğer arifler gibi oldu. Bazı şairler şiir halinde ariflerin durumunu anlatırken, onların insanlar arasında garip ve fakat Allah katında mevkiilerinin yüksek olduğunu, herkesin yılda muayyen bayramları varken, onların manevi yönden her gün bayram yaptıklarını, Cüneyd-i Baghdad'i de açıklanması sakıncalı olan bazı sırlarını açıklayarak onlarla beraber nasıl Allah'a doğru seyrettiklerini, Allah katındaki mevkilerini ifade eden şiirler söylemişlerdir. Velhamdülillahi Rabbil alemin.